Ne kadar çok yaşasan öleceksin değil mi? Dünyadan ahirete göçeceksin değil mi? Ne kadar çok yaşasan öleceksin değil mi? Dünyadan ahirete göçeceksin değil mi? Tapma paraya pula seni bekler musalla Er geç uzun bir yola, çıkacaksın değil mi? Tapma paraya pula, seni bekler musalla. Er geç uzun bir yola, çıkacaksın değil mi? Kapılma ucba kibre, duracak bir gün bire. Issız karanlık kabre gireceksin değil mi? Kapılma uçba kibre, duracak bir günü bire. ıssız karanlık kabre gireceksin değil mi? İstersen bin yıl yaşa, gelirsin bir gün tuşa. Amelinle baş başa kalacaksın değil mi? İstersen bin yıl yaşa, gelirsin bir gün tuşa Amelinle baş başa, kalacaksın değil mi? Kuzul ister kasap, ister bir baltaya sap Münker nekire hesap, vereceksin değil mi? Kuzul ister kasap, ister bir baltaya sap Münker nekire hesap vereceksin değil mi? Düşün ölüm anını, kuruturlar kanını, Sen de tatlı canını vereceksin değil mi? Düşün ölüm anını, kuruturlar kanını, Sen de tatlı canını vereceksin değil mi?